Hoşgeldiniz bu videoda gerçeklikten bahsedeceğiz daha doğrusu hakikatten bahsedeceğiz gerçek nedir gerçeğin bilgisine ulaşılabilir mi felsefe tarihinde gerçekle alakalı ne gibi sorular sorulmuş ve biz gerçekliği tam olarak tecrübe edebiliyor muyuz gelin görelim gerçek neymiş daha doğrusu gerçek diye bir şey var mıymış Şimdi ilk olarak her canlı farklı bir şekilde evreni tecrübe ediyor. İnsan da bunlardan birisi fakat her insan aynı şekilde aynı gerçekliği tecrübe edemiyor. Ve bunun bazı sebepleri var tabii ki ki bunların en basiti aslında duyu organlarımız. Duyu organlarımız evreni yorumluyorlar, gelen bilgiyi işliyorlar, beynimiz bunu süzgeçten geçiriyor ve bize yaşatıyor. Ama bizim yaşadığımız şey tam olarak gerçekliği temsil etmiyor. Buna bir örnek vermek gerekirse ki zaten daha önce başka videolarımda bundan bahsetmiştim. Örneğin şu anda üstünde bulunduğumuz dünya hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında yüksek hızlarla dönüyor, tur atıyor fakat biz bunu hissetmiyoruz. Bize göre dünya sabit, bize göre her şey durgun. İşte gördüğünüz üzere bunun gibi yer çekimidir, duyu organlarımızdır, bizim algılayış şeklimizdir, birçok şey bize... Olan bir şeyi olmuyor gibi gösterebilir ya da var olmayan şeyleri gerçekmiş gibi yansıtabilir. Zaten bununla alakalı birkaç örnek vereceğim ama öncelikle basitlerden başlayalım. Şimdi dışarıda soğuk havada kalmış birisini bir odaya alın. Bir de içeride sobayla ısınmış böyle rahat birisini onun yanına koyun. Bunların önüne soğuk su koyun. Atıyorum suyun belli bir derecesi olsun. Dışarıdan gelen zaten teni buz gibi olan insan elini suya soktuğunda Soğukluğu algılamayacaktır veya suyu ılık gibi algılayacaktır. Ama içeride sıcak sıcak oturan insan elini suya koyduğunda bu buz gibiymiş diyecektir. Çünkü ikisinin o anki beden ısıları farklı ve o beden ısısı algıladığı maddenin de gerçekliğini ona göre yorumluyor. Burada eşitlenme durumu var, yorumlama durumu var. Yani bu biraz idrakla alakalı ki bizim idrakımızı sağlayan şey de zaten bedenimiz. Şimdi bu bizi şöyle bir sonuca götürüyor. Soğuk veya sıcak yoktur. Algı farkı vardır. Aslında varlık sabittir ama onu yorumlayan, algılayan, tecrübe eden şey onun gerçekliğini başka bir şekilde yorumlayacaktır. Bununla alakalı şöyle bir örnek verilebilir. Örneğin migren bantları vardır. Takarsanız kafanıza ve ferahlık vermeye başlar. Baş ağrınız biraz da olsa geçer. Şimdi o bantlar normalde... Soğuk değiller. Yani onlar buz içinde bekleyen bantılar değiller. Bir kağıt parçası aslında onlar. Ama siz buraya taktığınızda sinirlerinizle etkileşime giriyor ve beyninize giden mesajlar size ferahlık vermeye başlıyor. Size böyle bir rahatlama hissi geliyor. Yani beyniniz bu gerçekliği yaratıyor. Sadece dürtülmesi gerek. Yani aslında gerçeklik bizim dışarıda gördüğümüz şey değil. Dışarıdan aldığımız bilginin bize yansıtılan kısmı. Ki bu da tam olarak gerçeği temsil etmiyor gördüğünüz üzere. E bununla alakalı daha binlerce örnek verilebilir. Ki bilim camiası zaten bunları çok derinlere inerek incelemiştir. O yüzden buraları geçiyorum. Burada benim varmak istediğim sonuç şu. Şimdi dürüst olalım. Bir arkadaşınız size yalan söylüyorsa, kandırıyorsa ona bir daha kolay kolay güvenir miydiniz? Hadi bir kere yaptı, iki kere yaptı. Birisi her gün yalan söylüyorsa... Her gün sahte davranıyorsa ona ne kadar iyi bir gözle bakabilirsiniz ya da onun söylediği şeylere ne kadar güvenebilirsiniz. Veya bir hesap makinesi iki artı 2'yi bir kere 4 gösteriyor, bir kere 5 gösteriyor, bir kere 10 diyor. Şimdi o hesap makinesinin her gösterdiği sonuca güvenebilir miydiniz? Ancak kendi bildiğiniz bilgiyle eşleşiyorsa, işte atıyorum 5 artı 5 dur diyorsa, ha şimdi doğruyu gösteriyor derdiniz. İşte duyu organlarımız bize her gün binlerce kere yanlış hesaplamalar yapıyorlar. Bize yanlış bilgiler gönderiyorlar. Bizim beynimiz her gün binlerce defa yanlış bir gerçeklik yaşatıyor bize. Yani sürekli bizi kandırıyor. Ve biz bize sürekli yalan söyleyen birine güvenemeyiz. Peki ama duyu organlarımız yani beynimiz mi bize yalan söylüyor yoksa biz mi gelen bilgiyi yalanmış gibi yorumluyoruz? Yani bize göre mi yalan? İşte burada cevap aslında ikisi de. Çünkü gerçek bir tane değil. Daha doğrusu gerçek var, gerçek belli ama hakikat. Oradaki doğruluk payı kişiye göre değişebilir. Varlığa göre değişebilir. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin bu gördüğünüz bir kalem. Şu anda bakınca bunun kalem olduğunu görebiliyorsunuz. Şu şekilde bakarsanız pek bir şey anlamazdınız. Noktaya benzerdi. Bu fiziksel bir görünüm değişimi ki zaten buna illüzyon diyorsunuz. İlüzyonla insanlara farklı şeyler gösterilebilir ya da bir şey başka bir gerçeklikle tanıtılabilir. Bu normal. Bir de bunun işlevi var. Yani kaleme kalem diyor olmamızın böyle bir şey tasarlamış olmamızın bir amacı var. Kalem ne için vardır? Yazmak için vardır. Bununla yazdığınızda bu kalem olur. Manasını, anlamını yerine getirir. Ama ben bunu olup da birinizin boynuna saplarsam Silah görevi görmeye başlar. Bu durumda kalem, kalem değil, artık silahtır. İşte gerçek de böyledir. Nereden baktığınıza veya gerçeği nasıl gördüğünüze, nasıl kullandığınıza göre gerçek değişir. Örneğin ben şu anda uyumadığıma, oturup burada kayıt yaptığıma adım gibi eminim. Bunun gerçek olduğuna inanıyorum. Şu anda gerçek dünyadayım. Bununla alakalı iki tane kanıtım var. Yani beynim bununla alakalı iki tane çıkarım yapıyor. Bir, Duyu organlarım bana bu gerçeklik hissini yaşatıyor ki duyu organlarımın doğruyu söylemediğini az önce kanıtlamıştık ki rüyada bile bu böyledir örneğin rüyanızda beyninizde aktif olan bölgeler gerçek hayatta da aktif yani aslında beynimiz rüya ile gerçeği çok fazla ayırt etmiyor bu bir ikincisi benim bir idrakım var bir yorumlayışım var zihnim aldığı bilginin gerçek olduğuna beni inandırıyor bana böyle söylüyor fakat Zihnim de kandırılıyor olabilir veya zihnim doğruyu söylüyor olsa bile bu benim gerçekliğim olur. Yani şu anda ben bunun gerçek olduğuna inanabilirim. Siz inanamayabilirsiniz çünkü siz benim zihnimde yaşamıyorsunuz. Bu gibi sorular binlerce yıldır birçok kişi tarafından soruldu ve Platon da bunlardan biriydi. Hatta Platon'un çok meşhur bir mağara alegorisi vardır ki onu da özetle size anlatayım. Şimdi bir grup insan düşünün ve bu insanlar elleri kolları bağlı yer altında bir mağaraya kapatılsınlar. Mağara kapkaranlık ve bu insanların yüzleri duvara dönük. Hayatları boyunca sadece o duvarı görecekler ve dışarıdan bu insanların arkasından mağaraya biraz güneş ışığı girecek. Siz güneş ışığı sayesinde bazı objeleri duvara böyle gölge olarak yansıtacaksınız. Şimdi oradaki insanların tek bildiği gerçek o gölgeler olacaktır. Çünkü hayatları boyunca gölgeden başka bir şey görmemiş olacaklar. Renkler, objeler, dışarısı, güneş bununla alakalı hiçbir bilgiye sahip olmayacaklar. Hatta dışarıda konuşulan sesler bile o gölgeler sayesinde onlara duyurulacak. Yani duydukları seslerin bile gölgeden geldiğini zannedecekler. Onlara göre tek gerçek o gölgeler olacak. Örneğin siz bir horoz kafasını gölgeyle duvara yansıttığınızda o insanlar için horoz o gölgeden ibaret olacak. O şekilden ibaret olacak ama gerçek horoz o gölgedeki gibi değil tabii ki fakat nereden bilecekler bilemezler şimdi bu insanlardan birini o mağaradan çıkaralım güneşi görmeye başlasın başta gözleri karanlığa alıştığı için güneş gözlerini yakacaktır ama bir süre sonra alışacaktır Gerçek objeleri gerçek nesneleri görmeye başlayacaktır her şeyin mağaranın bir yalan olduğunu anlayacaktır Sonra o adamı yine o mağaraya kapatsanız veya mağaradaki insanlara bu gerçekliği anlatmaya çalışsa hiç dışarı çıkmamış olanlar o mağaranın gerçekliğini anlayabilirler mi? Hayatları boyunca hiçbir renk görmemiş insanlar maviyi, yeşili, çimleri anlayabilirler mi? Maalesef hayır. Şimdi Platon'un mağarasındaki güneş hakikattir, mutlak gerçektir. Mağara ise evrendir yani maddedir. Bu objelerden yansıyan gölge, bu evrenin içinde objelerin, gerçekliğin bizim algımız tarafından yansıtılması, algılanması. Biz madde aracılığıyla maddeyi yorumlamaya çalışıyoruz. Yani obje aracılığıyla güneşin yansımasını mağaranın içinde anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla edinebildiğimiz hiçbir bilgi, hiçbir görüntü gerçek görüntüyü, gerçek bilgiyi temsil etmiyor. Ki zaten bu fikirde ide ve idealizm kavramına geliyor ama oraya fazla girmeyeceğim. Şimdi bir de buna bir ilahiyatçı gözüyle bakalım. İslam felsefesi gözüyle bakalım mesela. Güneş yine hakikattır, yine tanrıdır, mutlak var olandır. Objeler işte nesnelerdir, maddedir, bu evrendir. Ama gölgeler nedir? Gölgeler algılanan taraftır. Tamam, o zaman mağara nedir? İşte bir dindar gözüyle bu mağara bedendir. Bizim kimliğimizdir. Çünkü biz bedenimizden ibaret değiliz ama hayatımız boyunca bu mağarada, bu bedende kısıtlanmış durumdayız. Beden bir şeyleri ışığa tutar ve o yansımalarıysa bilincimiz algılar. Ama bilincimiz kendini kandırarak algılar. Bize bir yalan söyler, bize bir rüya gösterir. Çünkü bilincimizin gördüğü şey gerçek değildir. Çünkü bu evren de gerçek değildir. Gazali bunu şöyle özetlemiştir. Yaşan bir rüyadır, öldüğünüzde uyanacaksınız, ancak ölünce bu mağaradan çıkacaksınız. Şimdi zaten rüya ve gerçeklikle alakalı bir video yapmıştım, o yüzden bu rüya kısmına çok fazla girmeyeceğim ama mecburen Descartes'ın kötü cin teorisinden bahsetmem gerekiyor. Ki bunu da bir iki videomda zaten dile getirmiştim ama özetle anlatayım. Şimdi Descartes, kartezyen felsefe mantığıyla her şeyi sorgular, dibine dibine dibine iner. Her şeyi sürekli sorgulayarak mutlak sonuca ulaşmaya çalışır ve bu durumda bir sonuca ulaşır. Descartes der ki, etrafımdaki hiçbir şeyin gerçek olduğuna inanamam çünkü onları tecrübe etmek nedir bilmiyorum. Belki şu anda bir rüyadayım veya bana sahte bir dünya gösteriliyor. Bir varlık beni kandırıyor, bunu nereden bilebilirim? Descartes böyle her şeyi sorguluyor ve rüyadaki gerçeklik ile dünyadaki gerçeklik arasında bazı çıkarımlar yapıyor. Sonunda şu sonuca varıyorum. Her şeyden şüphe edebilirim. Çünkü her şey bir yalan veya bir kandırma olabilir. Ya da bir tanrı, bir cin beni kandırıp bana bir rüya gösteriyor olabilir. Bunu uyanmadığım sürece bilme şansım yok. Ama şundan eminim. Şüphe edebiliyorum. Bunları sorgulayabiliyorum. Düşünebiliyorum. Şimdi şüphe edebilmek için bile bir varlığı kabul etmek gerekiyor zaten. Bu durumda benim varlığım gerçek. Ben kesinlikle varım. Diğer gördüğüm insanlar bir kukla olabilir. Annem, babam, kardeşlerim beni kandırmak için koyulmuş varlıklar olabilirler. Tıpkı Truman Show'daki gibi. Ama ben gerçeğim çünkü bunları sorgulayabiliyorum. Dolayısıyla kendi gerçekliğiniz güvenebileceğiniz tek şey. En azından şimdilik. Şimdi buna bir örnek daha vereyim. Bu sefer Kur'an'dan vereyim. Şimdi normalde Hristiyanlar İsa'nın onlar için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorlar. Böyle inanıyorlar ki İsa'nın da zaten misyonu bu. Adam gelip çarmıhta ölmek insanların günahlarını sırtlanmak için dünyaya geldi. İnanç bu. Ama Kur'an'da şöyle bir ayet var. Hayır İsa çarmıha gerilmedi. Çarmıha gerilen kişi İsa gibi gösterildi. O insanlar İsa'yı öldürdüklerini zannettiler. Halbuki İsa öldürülmedi. O kurtarıldı. Şimdi burada Tanrı tıpkı Descartes'in tanrısı gibi kötü cini gibi insanları kandırıyor. Onlara bir vizyon veriyor veya onların gerçekliğini değiştiriyor. İnsanların kafasındaki İsa algısını değiştiriyor ve başka bir insanı İsa diye öldürdüklerini zannediyorlar. Bu sadece kandırmak değil, gerçekliği değiştirmek. Ki bunun bir örneği daha vardır. Örneğin yine Kur'an'da şöyle bir hikaye vardır. 7 uyurlar diye bir kıssa vardır. 7 kişi bir mağaraya kapatılır. Bunlar uyurlar, aradan 100 yıl geçer, 300 yıl geçer ve uyanırlar. Onlara göre bir saniye geçmiştir. Hiçbir şeyin farkına varmazlar. Halbuki yüzyıllar geçmiş. Bütün dünya değişmiş. Sanki zaman yolculuğu yapmışlar. Yani zaman göreceli olabiliyor buraya baktığınız zaman ki zaten şu anda zamanın göreceli olduğu kanıtlanmış bir şey. Hatta bununla alakalı bile videom var. Ama sadece zaman değil, gerçeklik de göreceli. İşte problem burada başlıyor zaten. Şimdi ya bizim varlığımız da, kimliğimiz de aslında bir oyundan ibaresi, bir yalandan ibaretse, tamam düşünebiliyoruz, şüphe edebiliyoruz, varız. Ama bu varlık bizim varlığımızı kanıtlamıyor. Atıyorum ben Diamond'ım ama bu Diamond'ın gerçek olduğunu kanıtlamıyor. Yani bazen rüyanızda kendinizi başka biri gibi görüyorsunuz. Başka birinin gözünden bakıyorsunuz ve bunu sorgulamıyorsunuz. Tamamen gerçek geliyor. Hatta bazı rüyaların içinde uyanıyorsunuz. Bazı rüyalar çok gerçekçi geliyor ve uyandığınızda oh be, iyi ki rüyaymış diyorsunuz. Ya bu hayatta bir ise o zaman ne olacak? Ya biz bir uzaylının rüyasıysak, ya bir uzaylı şu anda rüya görüyorsa ve kendini dünya gezegeninde yaşayan bir insan olarak tecrübe ediyorsa? Bunu bilme şansınız yok. Ya bu hayat, bu kimlik komple bir tiyatroysa? Bunu anlamanın tek yolu buradan uyanmak, yani ölmek. Öldüğümüzde uyanacağımız bir yer varsa ancak o zaman buranın farkına varacağız ve tıpkı rüyalarımıza geri dönemediğimiz gibi buraya da geri dönemeyeceğiz. Gerçi öldüğümüzde uyanacak bir yer olmasa bile buraya geri dönemeyeceğiz çünkü ölmüş olacağız. Ama neyse oraya geçelim. Şimdi Matrix'ten bahsettik. Matrix normalde bir teoridir yani sadece filmle ortaya çıkmış bir şey değildir. Bu tıpkı bizim beynimizin uzaktan müdahaleyle bize farklı bir gerçeklik gösterebilmesi gibi bir durumu konu alır ve Matrix'te insanlar bir kapsülün içinde, bir suyun içinde hayatları boyunca dururlar. Yani birisi doğduğu andan itibaren bir kapsülün içinde yatmaktadır. Ve onun beynine, vücuduna bazı kablolar bağlanmıştır. Bu kişi kendini bir dünyada görür. Yani kapsüldeki halinden haberdar değildir. Onun için gerçek dünya, o esnada yaşadığı 2000'li yıllarda geçen bu dünyadır. Ve buna adı gibi emindir. Doğar, büyür, çalışır, çocuk yapar, yemek yer... Yemek seçer, tat alır, keyif alır, canı yanar ve hatta orada ölürse, gerçekte de ölmüş olur. Peki biz bu sorgulamayı ne zaman yapacağız? Şu anda biz tamamen gerçek hissediyoruz, niye sorgulayalım ki? Herhangi bir sahtecilik hissetmiyoruz değil mi? Peki şunu söyleyeyim, bir insan kendi gerçekliğini en çok ne zaman hissediyor? Ya haz aldığında, keyif aldığında ya da canı yandığında. Kötü bir şeyle karşı karşıya kaldığında. Örneğin dişinizin varlığını en çok ne zaman hissediyorsunuz? Ağrıdığında. Ağramadığı sürece onun varlığını bile unutabiliyorsunuz yani. Dilinizle dişinize dokunmasanız bazı dişlerinizin varlığından bile haberdar olamayabilirsiniz. Ya da bazı organlarınız şu anda çalışıyor. Ama onları hissetmiyorsunuz. Ancak ağrıdığında farkına varabiliyorsunuz. Dolayısıyla uyanık olduğunuzun en çok ne zaman farkına varıyorsunuz? Uyumadığınızda. Hatta rüya görmediğiniz zamanlarda 10 saat uyumuş olsanız bile sanki bir saniye geçiyor. Yatağa girdiniz, gözlerinizi kapattınız, bir süre sonra bilinciniz kayboldu ve bir anda sabaha uyandınız. Arada geçen saatlerden haberiniz bile yok. Bu farkındalık bilgiyi almakla başlıyor. Yani bilgi beyne ulaşınca gerçeklik oluşmaya başlıyor. Siz uyuyorken, rüya görmüyorken, karanlıktayken bir bilgi işlemiyorsunuz. Bedeniniz çalışıyor ama siz yoksunuz orada. Beden bir makine gibi çalışıyor sadece. Ama uyandığınızda tıpkı bir bilgisayarın tuşuna basıp onu çalıştırmak gibi çalışmaya başlıyorsunuz. Şimdi şöyle bir duruma geliyoruz. Bilgi ya dışarıdan geliyor ya da içeriden geliyor. İçeriden gelen bilgi hatıradır, hafızadan gelir. Bir yaşanmışlık vardır, bir tecrübe vardır ve onu çekerek bir şeyleri hayal edersiniz, çıkarım yaparsınız. Ama beyninizde olmayan bir bilgi hakkında nasıl bir çıkarım yapacaksınız? Onun gerçekliğini nasıl yorumlayacaksınız? Örneğin yarın henüz gelmedi, yarınla alakalı bir tecrübeniz yok, yarınla alakalı bir hatıranız da yok. Ya da bebekliğiniz geçti, hadi yaşanmış şeylere bakalım. Bebekliğiniz zamanında ki uzun bir süre bebektiniz, ama bunu hatırlamıyorsunuz, bebekliğinizle alakalı bir hatıranız yok. Bu durumda bebekliğiniz aslında yaşanmadı mı? Hayır vardı yaşandı ama oradaki bebek o karakter siz değildiniz. Şu anki siz ile bebek halinizdeki siz aynı kişi değil. 5 yıl önceki siz çocukkenki siz aynı kişi değil. Çünkü karakter sürekli değişiyor. Ama siz kendinizi her an ben gerçeğim işte ben bu kişiyim diye algılıyorsunuz. Halbuki dünkü siz bile şu anda size yabancı geliyor. 2 yıl önceki fikirlerinize baktığınızda ne kadar aptalmışım diyorsunuz. Çünkü şimdiki haliniz daha farklı, daha olgun. Geçmişinize baktığınızda hep sanki bir yabancıya bakıyormuşsunuz gibi geliyor. Çünkü hayat böyle, çünkü karakter böyle. Çünkü biz kendimizi bir an için, bir saniyeliğine gerçek hissediyoruz. Zaman akıyor, gidiyor ve bu akış esnasında biz kendimizi tecrübe ediyoruz. Ama aslında hiçbirisi tam olarak biz değil. Çünkü biz diye bir şey yok. Farkındalık var ve o farkındalık da zamana bağlı. Fakat bu farkındalığın yarattığı kimlik kaybolabilir mi? Yani şimdi hafıza kayıpları yaşanıyor. Bir insan kendini tamamen unutuyor. Annesini, babasını, adını, yaşanmışlıklarını, her şeyi unutuyor. O kişi hafıza kaybına uğradığında artık değişiyor mu? Atıyorum Ahmet, hafıza kaybına uğradığında artık o kişi Ahmet değil diyebilir miyiz? Bir adı var, bir bedeni var. 20 yıldır, 30 yıldır oluştuğu bir görsel var, bir şablon var. İçindeki bilgi değişti diye, beynindeki karakter değişti diye, artık Ahmet değişti diyebilir miyiz? Şimdi şöyle diyeceksiniz ama sonuçta hala yaşıyor yani. Ahmet'i Ahmet yapan neredeyse her şey orada. Ya da hafıza geri geldiğinde yine Ahmet olacak, bir şey değişmeyecek. Şimdi burada Ahmet bir şeyi temsil ediyor. Onun yaşamışlıkları, hatıraları, onun fikirleri bir şeyi temsil ediyor. DNA'sından gelen bazı özellikleri onu temsil ediyor. Ama Ahmet tamamen kendini unutursa ne olur? Bu durumda beden mi Ahmet'tir yoksa kaybolan şey mi Ahmet'tir? Şimdi burada şöyle ayrımlara gideceksiniz. Hayır, aslında Ahmet'in kendini Ahmet olarak yaşadığı bu şahsiyet Ahmet'i temsil ediyor. O bilinç Ahmet'i temsil ediyor. Hatta bu bilinci alıp yani Ahmet'in bütün hatıralarını, karakterini bedeninden çıkarıp bir bilgisayara koysak bilgisayardaki bile Ahmet olabilir. Belki bunu diyenlerimiz vardır. Fakat bu da bizi şuna götürüyor. Ahmet'in Ahmet olduğu nereden belli? İlla bilgisayar aktarmaya gerek yok o karakteri. O bedenin içindeki kişinin Ahmet olduğu nereden belli? Ya bütün hatıralarımız, bütün bilgilerimiz, bütün karakterimiz bir kuklacının elindeyse, bütün fikirlerimiz bize dışarıdan veriliyorsa bir bilgisayar programı gibi bu durumda biz neyi temsil ediyoruz? Bizim gerçekliğimiz ne kadar doğru? Ne kadar hakikat ki sürefi değişebilen varlıklarız. Bizim düşünebiliyor, şüphe edebiliyor olmamız var olduğumuzu kanıtlıyor. Ama biz olduğumuzu kanıtlamıyor. Gördüğünüz üzere biz bile tam olarak kendimizi ifade edemiyoruz. Eğer bunu hem bilimsel hem de felsefi olarak sorgularsak bizi buraya götürüyor bu sorular. Şöyle bir örnek vereyim. Elinize bir tebeşir alın ve dümdüz çizgi çizin. Hiçbir yere sapmayın. Dümdüz gidebildiğiniz kadar ilerleyin. Ve tebeşir asla bitmeyecek. Bu durumda ne olur? Gidersiniz, gidersiniz, gidersiniz ve en sonunda başladığınız yere dünyayı turlayarak gelmiş olursunuz. E bu durumda çizgi düz müdür? Biz düz çizdik ve bakınca öyle görünüyor ama uzaydan bakan birisi için bu çizgi böyle. Gördüğünüz üzere çizgi gerçek ama doğru değil. Çünkü çizginin tek bir hakikati yok. Çizgi düzdür veya çember şeklindedir. Diyemiyorsunuz. Çünkü nereden baktığınıza göre gerçeklik değişiyor. Bir örnek daha verelim. Örneğin bir masayı düşünelim. Bir masayı alın ve bir odanın içine koyun. Odanın etrafında binlerce pencere olsun ve o masaya bakabileceğiniz binlerce pencere, binlerce bakış açısı var. Her pencere başka bir görüntü veriyor. Masayı başka bir şekilde gösteriyor. Ve sadece bir tane pencereden bakma şansınız var. Hayatınız boyunca bir tek o pencereden bakıyorsunuz ve... Bazı perspektiften masa iki tane bacağı varmış gibi görünüyor. Bazı pencereden dört tane varmış gibi görünüyor. Şimdi masa iki bacaklı mıdır? Masa şuradan görünen midir? Buradan görünen midir? Hangisi doğrudur? Bakın masa gerçek, masa var. Ama hangisi gerçek masa? Hangisi doğru masa? Masanın hakikati hangisi? Bunun cevabına ulaşmak mümkün değil. Çünkü Tek bir pencereden bakarsanız tek bir doğru olur ama bütün pencerelerden bakarsanız da birçok doğrunuz oluyor. Hepsi aslında masayı temsil ediyor fakat masa hepsi birden değil, hepsi birdenmiş gibi görünüyor. Masa aslında tek bir varlık ama birçok uzantısı var. O halde masanın hakikati nedir çünkü hakikat her türlü hakikattir yani nereden bakarsanız bakın doğru doğrudur değil mi böyle olması gerekiyor. Bir şey bir yerden farklı veya yanlış gibi görünüyorsa, mutlak doğrudur diyemeyiz. Şimdi şöyle bir obje örnek verebilirsiniz. Hadi masa biraz taraflı bir görüntü. Küreyi düşünelim. Küre tek renk olacak, ışık da vurmayacak, gölge de vurmayacak. Tek renk bir küre. Nereden bakarsanız bakın yuvarlak, aynı görüntüyü verecek. Nereden bakarsanız bakın aynı olacak. Bu durumda küre hakikat midir? Hayır. Çünkü küre yine üç boyutlu bir varlıktır. İki boyutlu hali bir çemberdir, bir dairedir. Dört boyutlu hali Allah bilir nasıl bir şeydir bunu bilmiyoruz. Kürenin de boyutlara yani evrendeki gerçekliğe göre şekli, varlığı, hakikati değişecektir. Aslında mutlak bir küre bilgisi olması lazım ama küreyi temsil edecek bir bilgiye, bir görüntüye, bir veriye sahip olamıyoruz. Öyle bir bakış açısına sahip olamıyoruz. Şimdi buradaki fark kürede mi yoksa ona bakan bizde mi? Yani algıda mı, algılayanda mı, gözlenende mi yoksa gözlemleyende mi? Muhtemelen bizde çünkü zaten bizim gerçekliğimiz tam olarak tek bir gerçekliği vermiyor, mutlak gerçeği vermiyor. Örneğin bir renk körüyle, normal bir insan aynı şeyi görmüyorlar ya da bir kediyle, bir yarasayla karanlığa bakmak farklı, bir insanla bakmak farklı. Veya bir yunusla, bir balinayla sesleri dinlemek farklı. Bir insanla bunu dinlemek farklı. Evrende bazı gerçekler var. Ve bu gerçekler birçok varlık tarafından farklı şekilde yorumlanıyorlar. Ama her varlık için o gerçek. Çünkü hepsi kendini tecrübe ediyor. Ben şu an Diamond'ım ve Diamond'a göre bir gerçeklik yaşıyorum. Sizin aklınızın içinde olamıyorum. Sizin yaşadığınız şeyleri yaşayamıyorum. Ben ne görüyorsam, ne hissediyorsam o gerçek. Yani tıpkı Tasavvufta söylendiği gibi, ben varsam var, ben yoksam hiçbir şey yok. Her şey benle var zaten. Ben şu an yaşıyor olduğum için bunların farkındayım. Ben var olduğum için bunları tecrübe edebiliyorum. Ben doğmamışken dünyada milyonlarca, milyarlarca insanlar yaşadı Birçok şey meydana geldi, hiçbirinden haberim yok. Hiçbirini görmedim, hiçbirini hatırlamıyorum. 3500. yılda olacak teknolojiden hiçbir haberim yok, orayı da göremeyeceğim. Ben şu anda tek bir pencereden bakıyorum ve benim bakışımla var oluyor her şey. Eğer bakacak, bilinecek bir şey olmasa aslında hiçbir şey olmayacaktı. Bunu şöyle düşünelim. Şimdi siz şu anda bu ekrana bakıyorsunuz ve beni görüyorsunuz. Bir görüntü var. Fakat aslında ben o ekranın içinde konuşmuyorum. Aslında o ekranda bazı noktalar, renkler, pikseller yan yana geldiler ve bunların binlercesi bir görüntü, bir resim oluşturdu. Siz buna bakınca bir gerçekliği yaşıyorsunuz, beni gördüğünüzü düşünüyorsunuz, bir anlam koyuyorsunuz, semboller, görüntüler bir bilgiye dönüşüyor. Fakat biraz zoomlayın, biraz zoomlayın, benimle alakalı hiçbir şey görmeyeceksiniz, her şey bir renk paritimden ibaret olacak. İkisi de doğru, hem o renkler gerçek hem de ben gerçeğim. Ama sadece bir tanesi beni temsil ediyor. Ya büyük görüntüdeki hareket eden diamond ya da o görüntüyü oluşturan pikseller gerçek beni temsil ediyor. Hangisi? Bunu tam olarak cevaplama şansımız yok. Mantığıken, hayır ya işte o pikseller seni göstermede bir araç. Sen aslında bu diamond'sın diyebiliyorsunuz ama mikroskopla bakınca ben de ben değilim. Beni yeterince zoomlarsanız sanki yokmuşum gibi beni delip arkamı görebilirsiniz. Arkamdaki şeylere ulaşabilirsiniz. Ki zaten kuantum boyutu, otomaltı boyut da böyle bir şey ama oraya fazla girmeyeceğim. Şimdi burada bir sahtekarlık var. Yani madde ve maddenin anlamıyla alakalı bazı oyunlar dönüyor burada. Ama bu sahtekarlık maddede mi yoksa maddeyi algılayan bizde mi? Yani aslında madde doğru da biz mi onu yanlış yorumluyoruz? Kaldı ki sahteyi, gerçeği, doğruyu neye göre, hangi ölçüte göre değerlendiriyoruz? Yani neye tam olarak gerçektir diyebiliyoruz ki... Sahtesinin tanımını verelim. Bu da bizi şu çıkmaz soruya götürüyor. Bu sahtelik bir tasarım ürünü mü yoksa zaten mutlak doğru olamadığından dolayı evren sahte olmak zorunda mı? Yani evren kendiliğinden mi sahte yoksa evren sahte olmak için mi tasarlandı? İşte bu sorular bütün felsefecileri Tanrı'ya götürüyor ama biz tanrıyla fazla zaman kaybetmeyeceğiz. Bizden devam edelim. Şimdi basit bir örnek vereyim hadi. Bir kör ile bir sağır evreni farklı yorumluyor tamam ama biz kör veya sağır olmasak da gerçekliği her an değiştirebiliyoruz. Örneğin gözümüze bir güneş gözlüğü taktığımızda etrafı farklı renklerle görmeye başlıyoruz. Hatta bir süre sonra güneş gözlüğünü taktığımızı bile unutuyoruz. Etraf daha renksiz, daha az ışıklı görünüyor. Aa, bir dakikaya gözlük gözümdeymiş diye bir çıkardığımızda ise daha farklı bir görüntüyle karşılaşıyoruz. O ana kadar Gözlüğün varlığını bile unutmuştuk. Şimdi burada gözümüzle dışarısı arasında bir mercek var ve o mercek bizim gerçeklik anlayışımızı değiştirdi. Peki ya yaşam ile doğru arasında da böyle bir mercek varsa? Yani atıyorum diamond ile evren arasında böyle bir mercek, bir gözlük varsa bunu nereden bilebilirim? Bu mercek bedenim olabilir. Bu mercek evren veya direkt kişiliğim ya da ruhum bile olabilir. Neyi kabul ediyorsanız edin. Bu mercek her şey olabilir. Sonuçta bu mercek benim dışarısıyla aramdaki ilişkiyi değiştirecektir, benim yorumlarımı değiştirecektir. Peki ben bu merceği ne zaman fark edebilirim? Tıpkı dişim ağrıdığında dişimin farkına varmam gibi bu merceğin kırılması lazım ya da birinin beni dürtüp o merceği göstermesi lazım. Şimdi bu dürtüş maddesel bir dürtüş olamaz ki bu dürtüşe zaten ilahiyatçılar işte tanrı veya meleklerin vahiy vermesi dokunması diyorlar. Ama felsefeciler veya bilim adamları bu merceği ölmek diyorlar. Hayat zaten merceğin kendisi ölünce bir şey varsa görürsünüz artık yani. Basitçe cevabı bu. Şimdi biliyorum ölümden sonrası falan aslında bizi ilgilendiren bir konu değil. Biz buradaki gerçeğe bakıyoruz ve felsefe genelde iki tane soruyu cevaplıyorsa 20 tane de soru doğuruyor. Yani hep daha fazla problem yaratıyor ama felsefe yapmadan da hayat anlamlandırılamıyor maalesef. Zaten bu felsefe sayesinde şu anki dünyaya sahibiz. Şimdi diyeceksiniz ki ya abicim bırak bu işleri işte şu anda gerçek hayatı yaşıyoruz. Ben şu anda kendimi cimcikleyince canım yanıyor bunu hissediyorum. Keyfine bak gez, toz, seviş, paranı kazan, işine bak yani. Bunlar sana bir şey kazandırmayacak. İşte bu yanlış çünkü bizi sadece bu fikirler bir şeyler kazandırıyor. Gerçek bizim gördüğünüz mü yoksa arkasında başka bir şey mi var diyerek mikroskoplar yaratıyorsunuz. Maddeyi, atomu inceliyorsunuz, biyoloji gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Işık benim gördüğüm ışık mı yoksa başka bir şey mi var diyerek optik bilimini geliştiriyorsunuz. Şu anki televizyonlar, bilgisayarlar, telefonlar, insanlar var olanla yetinmedikleri için ben yaşıyorum keyifime bakayım demedikleri için var. Yani felsefeyi, bilimi biraz ciddiye almak lazım. Özetle öyle bir kere geldik dünyaya boşver demekle olmuyor bu işler. Şimdi siz böyle sorgulayan, gerçeğin peşine düşen, Etrafı irdeleyen yani kafasını yoran bir tip mi olacaksınız yoksa boşver ya ben yaşayayım keyfime bakayım diyen tip mi olacaksınız? Eline oyuncak verilmiş bebekler gibi şu hayat oyuncağıyla 70 yılını 80 yılını harcayan tipler mi olacaksınız? Yoksa yaşamanızın bir anlamı olacak mı? Bunun peşinde mi koşacaksınız? Eğer felsefenin peşinde koşacaksanız sıkı durun çünkü şimdi biraz daha derinlere iniyoruz. Şimdi gerçekliği sorguluyoruz ama Gerçeğe bilgiyle ulaşıyoruz. Ama bilgi ne? Ki bilgi nedir sorusu zaten felsefe tarihinde sorulmuş en büyük sorulardan birisi. Birçok filozofa göre bilgi gerçekliğin zihindeki suretidir. Hatta bilime göre bile bu böyledir. Bilgi gerçekliğin zihne düşmesidir. Bunu Aristo'dan Kanta kadar herkes böyle kabul etmiştir. Bilgi bilinebilmek için bilinci kullanır. Zihnimizi kullanır. Hatta dinlerde bile bu böyledir. Tanrı Bilinebilmek için varlığı yaratmıştır, bilinmek istemiştir. Hadi bize benzer bir şey yaratalım demiştir, farkına varılmak istemiştir. Yoksa bir varlık kendisine tapacak varlıkları niye yaratsın ya da kendisine melekmiş, insanmış, doğaymış bunları niye yaratsın? Çünkü var olduğunun bilinmesini istiyor. Dinler, din felsefesi zaten bunu söylüyor. Peki bilgiyi nasıl ediniyorsunuz? İşte bununla alakalı da birçok yöntem var. Kimileri deney yoluyla diyor. Kimileri düşünmek yoluyla diyor. Kimileri kalp gözüyle, dışarıdan bir etkenle, ermekle bunu başarabilirsiniz diyor. Fakat biz en nesnel, en basit şekliyle, deney yoluyla bilgiye ediniyoruz. Ve bilginin de göreceli olduğunu anlıyoruz. Örneğin şimdi, kesmek bilgisini nasıl elde edebilirsiniz? Bir şeyi kesmeniz lazım. Ama siz bir şeyi kesiyorken, kesme bilgisini elde ediyorsunuz. Kesilen bilgiyi elde edemiyorsunuz. Yani ölü bir insanı kesin, o... Canının yanmasıdır, etinin ayrılmasıdır, bunu hissetmeyecek. Bilgi burada tek taraflı olacak. Bir tek siz kesme işlemini hissedeceksiniz. E bu durumda ne yapmak lazım? Bilgiyi elde etmek için hem kesilen kısmı hem kesen kısmı anlayabilmek lazım. Şimdi size gidin de kendinizi müslümcüler gibi jiletleyin demiyorum, öyle anlamayın. Buradaki durum yani bilginin algılayan, algılanan, farklı perspektiflerde ortaya çıkan bir varlık olarak yorumlanabilecek olması. Şimdi buradaki bilgiyi işleyen, farkına varan bir bilinç var, bir akıl var ki bu akılda aslında evrene bakan bir ayna. Size gördüğü şeyleri yansıtıyor, tersinden yansıtıyor, belki biraz daha pis yansıtıyor, belki ayna biraz yamuk, belki paslı, belki ayna çatlak, bunu bilme şansınız yok. Aynayı ne kadar temizlerseniz baktığı, gösterdiği şeyler o kadar temiz olacaktır ama aynanın nereye bakacağını kim seçiyor? Kaldı ki ayna her yeri gösterebiliyor mu? Yani aynaya, bilince biz mi hükmediyoruz? Bunu nereden bileceğiz? Bunu da bilme şansımız yok. Çünkü bilincimizin sonuna kadar, doruklarına kadar onu hissetmediğimiz sürece bilincimiz var mı, bizde mi, yoksa başkasının kontrolünde mi bunu anlayamayacağız. Yani arkamızda bir kuklacı varsa bile bunun farkında olamayacağız. Bu durumda özgür irademiz bile aslında biraz muallakta kalıyor. Bilincimizi, farkındalığımızı bir... Fener olarak hayal edelim ve evrende, varlık da kapkaranlık bir ortam. Biz bu fenerle nereye bakarsak orayı görüyoruz. Ama bu fenerle her şeye bakabilme şansımız yok. Her şeyi görebilme şansımız yok. Bu yüzden gördüğümüz şeylere bu anlamları verirken tahminlerden, bazı ölçülerden yola çıkıyoruz. Ve insanın bilgi arayışındaki ölçütü her zaman kendisi oluyor. Zaten bu yüzden Protagoras şöyle demiştir. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Şimdi buna şöyle bir cevap vereceksiniz. Hayır, tabii ki de insan her şeyin ölçüsü olsaydı bu her şeyi yanlış yapardı. Zaten bu yüzden yanılıyoruz. Çünkü insan tek bir pencereden bakıyor. Her şeyin ölçüsü Tanrı olmalı. Ancak bu şekilde tam olarak gerçekliğe ulaşılabilir ki İslam felsefesi de zaten bunu savunmuştur. Ama bu durumda hangi Tanrı diye adama sorarlar. Şimdi... Aslanların bir tanrısı olsaydı mutlaka yelesi olacaktı veya kuşların bir tanrısı olsaydı kanatları olacaktı. Çünkü her varlık kendine göre tecrübelerden yola çıkar, kendine göre bazı şeylerde çıkarım yapar. Biz de böyle yapıyoruz. Bizim tanrılarımız da bizden yola çıkıyor. Ama bizim özelliğimiz ne? Kanat veya yere değil. Bizim özelliğimiz akıl. Bizim tanrımız da akıllı bir varlık o yüzden. Ve bizim gibi özellikleri var. Örneğin İskandinav tanrıları sarışın, mavi gözlü, kaslı tanrılar veya bir Afrikalının tanrısı onlar gibi siyah tenli bir tanrı. Hadi bunlar fiziksel özellikler. Daha büyük bir tanrı kavramına bakalım, semavi dinlere bakalım. Buradaki tanrıda ödül veren, ceza veren bir tanrı. İnsan gibi düşünen bir tanrı, sevinen, tapınılmak isteyen, bir şeyler yaratan, amaçlayan bir tanrı. Bize benzeyen bir tanrı. Çünkü bu tanrıyı yaratırken de kendimizi ölçüt olarak alıyoruz. Bize göre iyi olan şey Tanrı'ya göre iyi oluyor, bize göre kötü olan şey Tanrı'ya göre de kötü oluyor ki hesap soracak. Ya da Tanrı'ya göre iyi olan şey bize göre iyi oluyor diyelim, fark etmiyor aslında. Yani burada ahlakı nereden aldığınıza bakar bu, ki bu video ahlakı konu almıyor, ahlakı başka bir videoda işleriz zaten. Biz gerçekten algılardan devam edelim. Şimdi uzaylıların bir tanrısı olsa uzaylı gibi görünmesi gerekir. Mantıken bu böyledir. Çünkü onlar da inanabilecekleri bir Tanrı'ya güveneceklerdir. Bu durumda Tanrı masa gibi bir şey oluyor. Tanrı gerçek midir değil midir orası ayrı ama Tanrı'ya baktığımız tonlarca pencere var. Binlerce pencere var. Hem bütün bu pencereler Tanrı'yı gösteriyor, bir yanıyla Tanrı'yı kanıtlıyor, Tanrı'yı temsil ediyor. Hem de hepsi Tanrı'yı kusurlu bir şekilde, eksik bir şekilde gösteriyor. Yani aslında bütün Tanrı'lar ve bütün dinler hem gerçekler hem de yanlışlar. Çünkü bunlar gerçek olsalar bile doğru değiller, hakikat değiller. Şimdi şöyle bir iddiada bulunabilirsiniz. Hayır, tanrı hiçbir şeye benzemiyor. İnsan onu bir şeylere benzetmek için uğraşıyor. Ki burada şunu hatırlayın. Hadi bize benzeyen bir şey yaratalım. Tevrat böyle diyordu. Ya da Kur'an, tanrı ruhundan üfleyerek yarattı diyordu. Yani yine tanrıya benzer bir şeyden oluşuyorsunuz. Ama hadi bunu geçelim. Diyelim ki Tanrı kutsal kitaplarda yazdığı gibi bir Tanrı değil ya da bizim aklımızdan aldığı gibi bir Tanrı değil. Tanrı hiçbir şeye benzemiyor. Bu durumda Tanrı hiçliğe benzer. Yani hiçbir şeye benzemeyen Tanrı hiçlik olur zaten. Yani bütün genellemeler yanlıştır gibi bir paradoksa giriyor bu. Zaten bu yüzden önce Tanrı bizi yaratıyor sonra biz Tanrı'yı yaratıyoruz. Şimdi şunu derseniz ki Gerçekten bir tanrı var ve insanla iletişime geçmesi lazım. E bunu nasıl yapacak? Metaforlarla yapacak, örneklerle yapacak. Yani kitap yollayacak, kendisini olmadığı gibi bizim anlayabileceğimiz bir şey gibi tanıtacak. Melek gönderecek, vahiy gönderecek. Yani tanrı anlaşılabilmek için kendisini böyle gösterecek. Bu durumda bu da bizim tanıdığımız, bizim anladığımız, kitapların yazdığı tanrının yine gerçek tanrı olmadığını kabul etmek demek oluyor. Şimdi gerçeklik konuşuyorken nereden bir tanrıya geldik? Bunu sormaya hakkınız var. Düşünce tarihinde, düşünce sisteminde Tanrı'yı hesaba katarak bir şeyler sorgulamak zorundasınız. Ama onu doğru kabul etmek zorunda değilsiniz. Bu yüzden ben burada izleyenlerin büyük bir kısmı inançlı olabileceği için daha kolay anlayacakları Tanrı örneğinden yola çıkarak benzetmeler yaparak size sunuyorum. Francis Bacon'ın dediği gibi insan her şeyi kendine benzetmeye çalışır. Ki aslında bu gibi konularla alakalı hep böyle yabancı örnekler vermeyelim. Daha anlaşılabilir, daha bizden örneklerle felsefeyi öğrenmek isterseniz en azından bir diye sorgulamak isterseniz Hasan Aydın'ı takip edebilirsiniz ki kendisinin zaten şu anda bir YouTube kanalı var. Şimdi bu kendimize benzetme örneğinden devam edelim. Biz çevremizdeki bütün varlıklara bizde olan özellikleri atfediyoruz. Örneğin eşeğe inatçı diyoruz ama inat insanın özelliği, bizim özelliğimiz. Ya da tilkiye kurnazdır diyoruz ama kurnazlık da bizim özelliğimiz. Veya Tanrı'ya merhametli diyoruz ama merhamet de bizim özelliğimiz. Ha şimdi şunu diyeceksiniz, hayır bizdeki merhametle Tanrı'daki merhamet aynı değil. Tanrı'daki mutlak bir merhamet, mükemmel, en üstün merhamet. Bu yüzden bizim algılarımızla, bizim özelliklerimizle Tanrı'yı kıyaslamak yanlıştır. Böyle diyebilirsiniz. Ama bunu derseniz de şöyle bir problemle karşı karşıya kalırsınız. Şimdi madem ki Tanrı bizdeki özelliklerin mükemmelliğini barındırıyor. Örneğin biz güçlüyüz ama Tanrı mutlak güçlü. kadiri mutlak, ezeli ve ebedi. Biz merhametliyiz ama Tanrı mutlak merhametli. Kıyaslanamayacak bir merhametli. Bu durumda biz kıskancız, sinsiyiz, kötü kalpliyiz. Ve Tanrı da en kıskanç, en kötü, en sinsi. En pis varlık olmuş olur. Ya zaten hani kitapı da diyor ya Allah tuzak kuranların en iyisidir. İşte bu tuzak arkadaşlar hayattır. Hatta Tanrı şeytanın kendisidir. Tanrı bize gösterdiği her şeydir. Tanrı olabilecek her şeyin en mükemmelidir ve en mükemmel kötü şeytansa bu durumda Tanrı şeytandır. Ve bunu hiçbir önerme ile çürütemezsiniz. Bitti. Ha kabul etmezsiniz bana ne ben öyle inanmıyorum diyebilirsiniz ama bunu çürütme şansınız yok. Bir dini, bir dinin ahlakını, bir tanrıyı, bir olguda, bir güçte mükemmelliği arıyorsanız bu durumda bunun sonu buraya geliyor. Kabul edersiniz etmezsiniz orası beni bağlamıyor. Felsefe böyle söylüyor. Şimdi gerçeklik neden gerçek değildir şunu bir anlayalım. Tamam önümüzde bazı engeller var atıyorum zaman kavramı var. Ki zaten bununla alakalı video yapmıştım oraya geçiyorum. Madde, mekan kavramı var. ve Bunlardan bahsettik zaten oraya da geçiyorum. Ayrıca kuantumla alakalı video yapmıştım oraya bakabilirsiniz. Bunun haricinde çok düşünmediğimiz ama gerçekten önemli etkenler olan bazı şeyler var. Bazı engeller var. Ki bunları da dört madde ile sıralayabiliriz aslında. Birinci engel, benzetme hatası. Yani ölçüt olarak kendimizi almak ya da bizdeki özelliklerden yola çıkarak tahminde bulunmak hatası. Hesiodos bile Teogonya'da evrenin oluşumunu şöyle anlatıyor. Eros, aşk, sevgi geliyor Gaia ile kaosu birleştiriyor ve düzen, kozmos meydana geliyor. Bu düzenle beraber tanrılar yaratılıyor ve varlık meydana geliyor. Yani burada eski Yunan mitinde bile varoluş insanın cinselliğine benzetiliyor. Hatta şöyle bir örnek daha vereyim. Mitraizm'de Mitra kutsal boğayı bıçaklar, ona sivri bir cisim saplar ve boğanın içinden insanlar, varlıklar, ya ekmek ve şarap gibi şeyler bile fışkırmaya başlar. Varlık taşmaya başlar. Yani yaratılış bu ile birlikte meydana çıkar. Freud'a göre sivri cisimler, bıçak gibi şeyler hem rüyalarda hem hikayelerde hem de mitolojilerde erkeklik organını temsil eder. Bu cinsel bir şeydir yani. Ki bu şeyin boğaya girip çıkmasıyla varlığın taşması... Yine bir birleşmeyi, bir birlikteliği temsil ediyor. Bu mitralizm örneğine zaten Noel ile alakalı videomda değinmiştim. Bir de eski Mezopotamya inançlarına bakalım. Örneğin Mardukla Paymat'a. Marduk gider, ejderhayı, kaosu paramparça eder ve ejderhanın parçalarından evrenler, gezegenler, varlıklar meydana gelir. Aslında burada Paymat Marduk birleşir. Bunu da zaten şeytanın tarihi videosunda anlatmıştım. Farkındaysanız bütün videoların birbiriyle ilişkili çünkü bunları bir yap boz gibi tasarladım. Hepsi birbirine gidiyor. Hepsini izleyince ortak bir profil görmeye başlayacaksınız ki bu profil ben video yapmaya devam ettikçe büyümeye, genişlemeye devam edecek. Bir örnek daha verelim. Örneğin eski Sümer'de yine şöyle bir anlatım vardır. Sümer mitolojisinde gök ve yer yıllar boyunca kucak kucağa kalmışlardır. İkisinin ayrılmasıyla zaman meydana gelmiştir ve Varlık taşmaya, çocuklar fışkırmaya başlamıştır. Bakın gök ve yer kucak kucağıdırlar. Yer dişildir ve ona ki denir. Gök erildir ve ona an denir. Ek bir örnek olarak bu kutsal kitaplarda da böyledir. Gök ve yer bitişiktir. Tanrı bunları ayırır ve bunların ayrılmasıyla varlık meydana gelir. Ki Kur'an'a göre gök yani sema dişildir. Bu dişil bir kelimedir. Yerse yine erildir. Yani yine evrenin oluşması insan cinselliğinden yola çıkılarak, insana özgü bir hareketten yola çıkılarak tasvir edilmiştir. Bu bile nasıl büyük bir engel karşı karşıya olduğumuzu bize gösteriyor. İkinci engel, Platon'un mağara önermesi ki zaten bundan bahsetmiştik. Bu mağara bize gerçekliği gölgeler şeklinde yansıtıyor. Bu mağara bizim bedenimiz olabilir, zihnimiz olabilir ama öyle veya böyle biz gerçek bilgiye ulaşamıyoruz. Her insanın kendi mağarası, kendi yanılgısı vardır. Mesela ikimiz de aynı rengi görüyoruzdur ama ikimizin gördüğünün aynı olduğunu nereden bileceğiz? Ayrıntılarıyla tarif etsek bile tamamen aynı görüntüye ulaştığımızı kanıtlayamayız. Birimiz renk körü işler değişecektir. Her şeyi kendimize göre algılıyoruz çünkü. Kendi algıladığımızı gerçek varsayıyoruz ve bu sadece gördüğümüz şeylerden ibaret değil. Gördüğümüze verdiğimiz anlamlar da gerçeklik algımızı değiştirebilir. Ya kalem örneğindeki gibi. Yazarsanız başka bir şey olur, saplarsanız başka bir şey olur veya benim parmaklarım dokunursa parmak görevi görür ama şu bir hareket yaparsam küfür görevi görür. Yanlış bir anlama gelir. Bu bile işte gördüğümüz şeyi nasıl yorumladığımızı değiştiriyor. Çıkarım yapmak da gerçekliği değiştirebilir ki buradaki çıkarım amaca bağlıdır. Yani benim elimi ne şekilde kullandığıma bakarak alacağınız bilginin amacın görüntüsü değişecektir. Ki evren de dinlere göre bir amaçla var edilmiştir. Tanrı ol demiştir, olmuştur. Yani buradaki amaç yaratıcı, bilgi getirici bir eylemdir. Siz Tanrı'nın olmadığına dair bir kanıt bulmak için bu amaçla araştırma yaparsanız olmadığına dair onlarca kanıt bulursunuz. En azından size göre bunlar kanıt görevi görür. Sizi tatmin eder, başkasını etkileyebilir başkası Tanrı vardır onu kanıtlayacağım amacıyla araştırma yaparsa yine Tanrı vardır şeklinde kanıtlara ulaşır. Ama bu kanıtlar yine onu tatmin eder. Ya da onun gibi düşünen diğer insanları tatmin eder. Yine tam olarak gerçekliği vermez. Çünkü ikisinde de bir amaç vardır. Ki amaçlarda şöyle düşünebiliriz. Bir yol düşünün. Burası A, burası B. Yol hem A hem B. A'ya giderseniz B'yi görmüyorsunuz. B'ye giderseniz A'yı görmüyorsunuz. En mantıklı olan bana göre ve felsefeye göre tam ortada beklemektir. Hem A'ya bakmak hem B'ye bakmaktır. Ama şunu da kabul etmek lazım. Bu sefer uzaktan bakmış oluyorsunuz. Yine yaklaşık bir gerçeğe ulaşamıyorsunuz. Yani hiçbir türlü, hiçbir sorgulayış, hiçbir bilgi ediniş bize tam olarak hem A'yı hem de B'yi veremiyor. Maalesef böyle. Üçüncü engel, dil. Ki dil gerçekten büyük bir engel. Çünkü dil sayesinde anlam veriyoruz. Dil sayesinde konuştuğum şeyi anlayabiliyorsunuz. Şöyle örnek vereyim. Dil anlatım size yedi başlı yılanlar, ejderhalar, melekler, şeytanlar bunun gibi şeyler verebilir. Bu gerçekliği size işleyebilir ve bu işleniş gerçeğe bakışınızı değiştirebilir. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Şu anda uzayda uçan... On kafalı bir ejderha var. Mavi renkli bir ejderha var. Sıkıyorsa bana olmadığını kanıtlayın. Böyle bir önermede bulundum. Kanıtlamaya da çalışmıyorum. Ama olmadığını kimse kanıtlayamaz. Bütün uzaya baksanız bile, bütün uzaya gidip onu arasanız bile, her yere baksanız bile, bu ejderha o kadar kuvvetli olabilir ki, görünmez forma geçebilir. Her an her yerde olabilir. Her şeyi görebilir. Hatta bu ejderha, cinayet işleyenlerin, Birisini öldürenlerin hayatını karartacaktır, parçalayacaktır. Buradaki parçalama onu parçalara bölmek de olabilir, onun hayatını mahvetmek de olabilir ya da o öldükten sonra bunu yapacak da olabilir. Şimdi ben bu ejderayla ile alakalı bazı ahlaki önermeler ve kurallar getirsem ve devlet de bunu kabul etse, çocuklara okulda bu ejderayı öğretse, işte bakın kimseyi öldürmeyin yoksa bu ejderha gelir sizi bilmem ne yapar dese, Çocuklar bu ejderhanın gerçek olduğuna inanır ve birini öldürmekten de korkarlar çünkü kimliklerine bu işlenmiş olur. Hatta o toplumda birisi çıkıp da öyle bir ejderha yok ya bunu kim uydurdu buna inanmayın dese o insana yaşam karşıtı, cinayet taraftarı, halkın, toplumun düzenini bozmaya çalışan bir kafir derler ve öldürmeye çalışırlar ya da hapse atarlar. Yani olmuyor mu böyle şeyler? Şimdi bu önermeyi çok ciddiye almayabilirsiniz. Çünkü şu anda ben ejderhayı uydurduğumu itiraf ettim. Bunu söyledim. Şu anda buna şahit oldunuz. Peki bunu uydurduğumu nereden biliyoruz? Yani on kafalı mavi renkli uzayda gezen bir ejderha bilgisi benim aklıma nereden geldi? Ben bunu nasıl uydurabildim? Belki de gerçekten böyle bir ejderha var. Ve ben farkında bile olmadan vahiy ile bana kendisini bildirdi. Tıpkı tanrı gibi bilinmek istedi. Şu anda bu ejderha bilgisinin benim uydurmamdan ibaret olmadığını ben bile kanıtlayamam. Yani böyle bir önerme öne sürdüğüm andan itibaren böyle bir gerçeklik yaratmış oluyorum. Ve birçok insan buna inanırsa bu toplumsal bir gerçeklik haline geliyor. Ya da hadi ejderhayı bırakalım daha basit bir örnek verelim. Örneğin varlık nedir? Varlığı nasıl yorumluyoruz? Varlık ne anlama geliyor? Buna bakalım. Şimdi ben size ayakkabı desem... Ayakkabı nedir? Çoğumuzun aklına bir sürü ayakkabı gelecek. Hepiniz aynı ayakkabıyı hayal etmeyeceksiniz. Kiminizinki beyaz olacak, kiminizinki kırmızı olacak, kiminizinki topuklu olacak, birçok ayakkabı gelecek. Ama ben ayakkabı derken kendi ayakkabımı da gösterebilirim. Yani benim ayakkabım da ayakkabıyı temsil ediyor. Ayakkabı, ayağın kabı, bu da bir şeyi temsil ediyor. Yani ayakkabının işlevselliği de aslında bir şeyi temsil ediyor. Biri varlığı temsil ediyor ama aklımıza gelen ayakkabılar da ayakkabıyı temsil ediyor. Çünkü tek bir ayakkabı yok. Ayakkabının birçok görüntüsü var, birçok perspektifi var. Ya birisi buna kıpı diğeri şu der, diğeri paleta der, biri ayakkabı der. Farklı dillerde ayakkabıya farklı isimler verildi ama verilen anlam aynıydı. Ayakkabı deyince akla gelen şey aynıydı. Ayakkabının temsil ettiği şey, olduğu şey, ayakkabının idayası. Bunların hepsi farklı farklı, farklı gerçeklikler ama doğru şeylerdi. Daha da ileri gidelim. Örneğin ben size İsmail deyim. Şimdi İsmail deyince aklınıza İsmail Türk de gelebilir. Mahalledeki Bakka İsmail de gelebilir. İsmail bir isimdir. Birini temsil ediyor. Bir kişiyi temsil ediyor. Ama İsmail tam olarak bir anlam vermiyor. İsmail bir tariftir, bir tanımdır. Ayakkabı gibi. Siz şimdi İsmail adından yola çıkarak... Mahalledeki İsmail Amca'yı tanıyabilir misiniz? Yani o isim onun varlığını, hakikatini temsil edebilir mi? Tabii ki de etmez. Biz bir şeyi anlamak için bir şeyleri temsil edecek bazı tanımlar, bazı isimler, kavramlar yaratıyoruz. Tanrı da bu kavramlardan biri. Tanrı olgusunu anlamak için ona isim veriyoruz. Tanrı diyoruz, God diyoruz, Allah diyoruz. Yani ona 99 tane isim de verseniz bir şey değiştirmiyor. Ama sonuçta bu isimler bir şeyi temsil etmiyorlar, bir şeyi tasavvur ettiremiyorlar bize. Yani Tanrı deyince aklımıza bir şey gelmiyor. Çünkü Tanrı tasavvur edilebilir bir şey değildir. Ama isim onu ufaltmak için verilen bir şifre gibi, anahtar gibi bir şeydir ama yine işe yaramıyor. Niye mi? Çünkü Tanrı deyince çoğumuzun aklına karanlık gelecek, çoğumuzun aklına sakallı bir amca gelecek. Birçok şey düşüneceğiz veya hiçbir şey düşünemeyeceğiz. Onu nasıl tarif etmeye çalışırsak çalışalım, ezeli ve ebedi desek bile ona yalan söylemiş olacağız. Çünkü Tanrı bir ideyadır. İçimizdeki bir histir, bir algıdır. Ama hislerimize güvenemiyorduk. Hislerimiz, algılarımız bize yalan söylüyordu, bizi kandırıyordu. Şimdi anlıyor musunuz nereye geliyoruz? Arkadaşlar, Tanrı bizim bir varlığı düşünebilmek için verdiğimiz bir isimden ibaret. Çünkü ismi, tanımı, tarifi olmayan bir şeyi anlamlandıramıyoruz. Anlamları zaten bu sözcüklerle veriyoruz biz. Eğer biz Tanrı'ya bir karakter vermeyeceksek, ona bir misyon, bir güç, bir kişilik vermeyeceksek Tanrı'yı tanıyamıyoruz ve Tanrı hiçlikten ibaret oluyor. Yani sözü, tanımı, tarifi olmayan bir şey hayal etmeye çalışın. Bir şey düşünün ki hiçbir şekilde tarif edilemiyor. Aklınıza tonla saçmalık gelebilir. Yani dikenli, sarmaşıklı, labirent karışık çizikler gelebilir. Bunu yine bir şekilde bazı isimlerle açıklama şansınız var. En kötü çizersiniz olur biter. Bir tanımı olur, bir tarifi olur. Ama sonuçta bir tarifi olur. Hiçbir tarifi olmayacak, hiçbir şekilde izah edilemeyecek bir şeyi aklımızda canlandıramıyoruz. Bunu başaramıyoruz. Yani şöyle düşünün. Kare şeklinde bir daire ya da beş kenarlı bir üçgen. Bunu hayal etme şansınız yok. Ya da olmayan bir renk. Nasıl bir renk düşünürseniz düşünün. Şimdi açın bilgisayarı, telefonu. Oradaki bir renk skalasına girin. illaki o rengi bulacaksınız. Çünkü olmayan bir şeyi tasavvur edemiyoruz. Bir şeyi göreceğiz, bileceğiz ya da bazı anlamlar yükleyeceğiz ki onu düşünebileceğiz. Onunla alakalı bir fikrimiz olacak. Tanrı anlam vermek için koyduğumuz bir kelime. Ki bunun gibi birçok kelime uydurabilirim. Atıyorum, aglo baklo. Hadi bakalım, aglo baklo ne bana açıklayın. Şimdi aglo deyince belki anglo-sakson falan gelmiştir aklınıza ya da baklo deyince baklava falan gelmiştir ama ikisi de değil. Ya öyle bir şey yok. Bunu nasıl açıklayacaksınız ki? Aglo baklo ve onun tanımları, onu açıklayacağınız her şey bir yalan olacak, yalan söylemek olacak. İşte yalan da başlı başına bir engeldir. Hatta gerçekliği bulmamızdaki en büyük engeldir. Eğer gerçeği yarayacaksak bu engelleri kaldırmamız gerekiyor. Dördüncü engel, başkalarının hareketleri, başkalarının kabulleri, fikirler, tabular, kurallar, ahlak yargıları, değer yargıları, yasalar bunlar da bir engeldir. Niye mi? Şimdi ben size bir fikri kabul ettirmek istiyorsam bunun çok kolay bir yöntemi var. Descartes şöyle söyledi, Platon böyle söylüyor, Kant'ın fikri böyle. Aslında bakın işte böyle söyleyen bazı büyükler var. Atıyorum. En kötü ihtimalle kutsal kitaplardan örnekler veririm ve kutsal kitapları kabul eden birisi söylediğim şeyin doğru olduğunu kabul eder. Buna güvenir. Ama ben burada örneğin Atatürk'ün fikirlerini eleştireyim. Hoş pek eleştirilecek bir şeyini görmüyorum gerçi ama örneğin diyeyim ki Hayatta en hakiki mürşit ilimdir lafını ancak aptallar söyler. Şimdi böyle bir şey söylesem bana diyeceksiniz ki ho sen kimsin ki ona laf ediyorsun? Sen kimsin ki böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Sen kimsin ki koskoca Atatürk'ü eleştiriyorsun veya gideyim bir filozofla alakalı aynı şeyi söyleyeyim. Ho sen kimsin ki kardeşim hayırdır? Sen hangi hakla bunu eleştiriyorsun ya? O bunu söylemiş bir bildiği var ki söylüyor. Sen neyi biliyorsun da anlatıyorsun? Bunu diyeceksiniz ki bunu zamanında Einstein'a da söylüyorlardı. Newton varken seni mi dinleyeceğiz sen ne biliyorsun da anlatıyorsun diyorlardı. Ama işte dünya öyle bir şey ki gerçek öyle bir şey ki bütün dünya kabul etse bile bilgim bozulabilir. Şimdi buradaki engel o diyorsa doğrudur mantığı. Başkalarına güvenmemiz, başkalarının bilgisine, başkalarının mantığına, başkalarının felsefesine veya bir kitaba güvenmemiz. Yani kendimizden başka birine güvenip onun doğruluğuna ihtimal vermemiz. Ama baştan beri konuşuyoruz bir tek kendi doğruluğumuzdan emin olabiliyoruz. Tek güvenebileceğimiz varlık kendimiziz. Bir tek biz doğruyuz. Ben şu anda Diamond'ı tanıyorum. Ben şu an beni izleyen atıyorum şu anki Mehmet'i tanımıyorum. Mehmet'in bir yeri ağrıyor mu? Bir derdi var mı? Borcu var mı? Gece uyurken ne düşünüyor? Mehmet olmak nasıl hissettiriyor? Hiçbir bilgim yok. Hatta Mehmet'in gerçek olduğunu bile kanıtlayamam. Ben hariç kimsenin gerçek olduğundan emin olamam. O zaman nasıl başka insanlara güveneceğim? Güvenebileceğim, ihtimal verebileceğim, o diyorsa doğrudur diyebileceğim tek varlık benim. Ama ben de sürekli değişiyorum. Mutlak bir doğrum yok. Ve bu herkes için geçerli. Biz ne hissediyorsak, ne tecrübe ediyorsak, ne yorumluyorsak bunun doğruluğunu kabul ediyoruz. Örneğin bir şizofren, yatağın başında bir cin, şeytan bir şey görüyor, korkuyor. Tamamen bunu hissediyor. Biz görmüyoruz, adamı deli diyoruz. Ya olmayan bir şeyi gördüğünü zannediyor diyoruz. Halbuki bütün toplum şizofren olsaydı, bütün toplum olmayan varlıklar görüyor olsaydı, gerçeklik bu olacaktı. Hiçbir şey görmeyen şizofren olmayan bir insan öyle bir şey yok beyler yanlış bir şeye inanıyorsunuz deseydi bu insana hatta sahtekar deli saçma diyeceklerdi. Yani hem toplum gerçeğin önünde bir engel hem de bizim fikirlerimiz gerçekliğin önünde bir engel. Ama bizim fikirlerimizin bizden geldiğini nereden biliyoruz ya da bizim bu kişi olduğumuzu nereden biliyoruz? E, rüya örneğini hatırlayın belki de bir uzaylı'nın rüyasından ibaretiz bunu bilme şansımız yok ki. Bildiğimiz zamanda zaten buraya geri dönemeyeceğiz. Bildiğimiz zamanda gerçek bulmuş diye kimseyi hatırlatamayacağız. Bizimle gidecek. Şimdi bütün felsefe tarihine baktığımızda, bu engelleri göz önüne aldığımızda, bunları çıkarttığımızda, bütün bu yargıları, bütün bu kabulleri, bütün bu yorumları, bunların hepsini arka planda bıraktığımızda hakikatin olduğu gibi karşımızda olması gerekiyor. Yani bu aynanın tertemiz bir şekilde karşımıza çıkması gerekiyor. Bu durumda... Buna nasıl diyoruz? Tanrı ile birleşmek, cennete gitmek, nirvanaya ulaşmak, fena ha çıkmak ya da gerçeği bilmek, mutlak gerçeği öğrenmek, tekamül etmek. Bu gerçeğe ulaşmamızı sağlayan şey ayna, ulaşan biziz, ulaştığımız şey ise hakikat. Ama ya bu ayna da doğru bir ayna değilse, bu aynanın doğru olduğunu nereden biliyoruz? Başka aynalar görmedik ki, başka pencereler görmedik ki, ya bu ayna kırık veya yamuksa? Bunu nasıl fark edebiliriz ki? Yani gözümüze takıp da unuttuğumuz gözlük örneğini hatırlayın. Yani bütün engelleri kaldırsak da, hatta ölsek bile, ölünce başka bir yerde uyansak bile